Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomik gidişatın içinde tabii sosyal politikayı da çok yakından ilgilendiren bir betam araştırması var. Onun üzerinde biraz konuşalım demiştik. Dün başka programlarda elektrik kesintileri de arasında gene de... Kısaca değinme fırsatı bulabilmiştik. Güneydoğu Anadolu'da özellikle çocuk yoksulluğu ve 4, 4,5 milyondan fazla çocuğun en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği gibi. Yoksulluk içinde bir araştırma var. Bunun üzerinde biraz konuşmak çok iyi olur herhalde. Evet, tabii dost isterse. Nereden başlayalım? Yani başından başlayalım. Evet, Her lütfen. Şarkı... Yani bu araştırma nereden çıktı? Şimdi yoksulluğu ölçmek şöyle söyleyeyim bir kere yoksulluğu ölçmek çok zor bir olay. Çünkü yoksulluk tanımlamak zor. Bir çeşit çeşitli tanımlar var. O tanımlara göre bir ölçümü yapılıyor ama açıkçası mesela parasal yoksullukla ilgili ölçümler çok da tatmin edici değil. Yani bir parasal yoksulluk çizgisi çekiyorsunuz ama işte bir Çizgilerde çekeceksiniz. Sual, bunlar zor e, konular. E, çok ayrıtlıya girmeyim. E, biz şöyle bir e, strateji diyelim ya da yaklaşım düşündük. E, bu son dönemde de e, daha çok bu tip e, yaklaşımlar üzerinde duruluyor. Bu da yoksulluk da deniyor, e, maddi yoksulluk. E, yani hangi ihtiyaçları e, giderebiliyor, temel ihtiyaçlar konusunda eee şeylerin durumu nedir? Hadi halklar durumu böyle bir aldayıştan yola çıkarak eee TÜİK'in 2016'dan itibaren yaptığı bir anket var. Bu tabii bütün Avrupa'da yapılan yani uzun yıllardan beri Türkiye'de bunu 2016'dan uygulamaya başladı. Yani aynı anket soruları. TÜİK ee, is Türkiye İstatistik Kurumu, değil mi? Evet, TÜİK 2006'da başladı. En solda 2010 ıı, araştırması var, anketi var. 2011'e düş yayınlanmadı. Eee şimdi bunun ıı, bu çalış, bu, anketleri mikrodatosundan şöyle bir şey ıı, yaptık. Karar, daha doğrusu şöyle bir talip yaptık yoksulluk tanımı. Bu anketin içinde tabii çok şey var da 9 tane soru var yoksullukla ilgili işte çeşitli çeşitli şeyler soruluyor örneğin iki günde bir et tavuk veya balık yiyebiliyor mu hani ondan sonra işte eskimiş giysileriyle yenileriyle yenileriyle satır alabiliyor mu yenileriyle değiştirebiliyor mu bir de düzgün bir şekilde ısıtabiliyor mu yeterli şekilde evi de. Yani işte beslenme, barınma ve şeyle ilgili, diyimle ilgili üç temel ihtiyacı biz seçtik. Yoksa başka sorular da var. Mesela en az bir hafta tatile gidebiliyor bu tipinde. Daha çok biraz Avrupai şeyler de var. E, sorular da var. İşte araba var mı? Telefon var mı? Benim evet. aile. Bu ee, Pardon bir ufak e, parantez açabilir miyim? E, bu e, iki günde bir et, tavuk ya da balık yemek e, sorusu konusunda özellikle e, son 15-20 yıl içinde çeşitli farklı e, bir yaklaşımın da hakim olduğu araştırmalar da var. Yani Ee, mesela büyük ölçüde Asya'da e, bir, pirinçle ve temel evet. nişasta maddeleriyle beslenenlerin aslında sağlıklı sağlıklı olma açısından et yiyenlere Bunu göre daha de, iyi durumda. Evet. Çok haklısın bu noktadır. Altını çizmekle çünkü şaşırtıcı rakamlar var. Ama e, tabi yapılabilecek bir şey yok ya. Yani sorular evet. Evet. sorular bunlar. Ee, tabii ben olsam tam böyle sormazdım ama e, bunun içi de bu üç temel e, ihtiyaçla ilgili e, soruyu e, dikkate alalım dedik e, ve bu üç soruya da hayır cevabı veren yani iki günde bir et balık işte tavuk e, yemiyor eski bir giysiler yedileriyle yediler satır alda onların yerinde Ee, ve e, ev e, düzgün bir şekilde yeterli bir şekilde ısıtılmıyor. E, bu, bu durumda olan hanelere yoksul diyelim dedik. Hı hı. E, yani tadı bu yoksulluk evet. tadı bu. Şimdi sanıyorum ya yani buna çok fazla itiraz gelmez herhalde ya yani bu üç temel gereksinimi de e, yeterince karşılayamayan evet. e, bir a, aileye herhalde yoksul diyebiliriz burada. Evet beslenme, ee, ısınma ve barınma yani. Evet. Isınma şey, giyinme. Giy, giyinme. Evet. evet. Baslanma, barınma, giyinme. da yola çıktığı zaman e, bazıları şunu gösteriyor. Tabii tek tek sorulara hayır cevabı da e, biraz daha söyleyeceğim ama bu üçüne birden hayır cevabı veren 7,5 milyon e, 7, 7 milyon civarında e, aile varmış 2006 yılında. Bu sayı 2010 yılında 4,5 şey pardon çocukları sayıyoruz aşağı yukarı hali sayıları da burada tabii tekabül ediyor şey yani bu da tekbil ediyor aşağı yukarı 7 milyon çocuk bu tip hanelerde yaşıyormuş 2006 yılında 2010 yılında bu sayı 4,5 buçuk düşüyor şey de aşağı yukarı üçte bir %34 yani toplam çocukların içinde bu üç temel gereksinimi de karşılayamayan çocuk sayısı 2006 yılında aşağı yukarı %1.34 %34 2010 yılında da %25 civarında düşüyor. Yani 4 çocuktan Hı. her 4 çocuktan biri. Bu büyük bir düşüş aslında. Doğrusu çok ya ben bu kadar yüksek beklemiyordum evet. açıkçası. yani Türkiye'de biraz manzaraya baktığınız zaman Ee, ama e, yani yoksulluğun hala Türkiye'de önemli bir toplumsal sorun olduğu anlaşılıyor ee, ikincisi tabii bir iyileşme olmuş yani kuşkusuz mesela daha geriye gidebilseydi bu anketler e, belki daha da yüksekti önceden bilemiyorum ee, ama o büyüme dönemi ve ortalama gelir artışı tabii azaltmış yoksulluğu yani 3'te 1'den işte 4'te 1'e düşmüş Ee, ama hala e, bu çok yüksek bir rakam. Şimdi bu Türkiye e, ortalaması e, tabii başka e, açılardan da e, ilginç e, sonuçlar var. Önce bu senin e, ikaz ettiği soruyla ilgili itirazı itirazını e, istersen e, şey, onun üstünde bir duralım. Şimdi Ee, şey çok çarpıcı rakam. Şu bu üç soruya da hayır diyenler yoksul dedik. Ben o rakamları veririm olur o o Ama eee tek başına 2 günde bir et balık eee yiyebiyat tavuk yiyebiyat eee şeyse eee çocuk eee sayısı da e, oranın %69 bu şeyde. 2006 yılında bu aşağı yukarı %67'ye düşmüş yani hemen hemen hiç kıpırdama yok gibi bir şey evet. bir rakam çok yüksek olağanüstü yüksek iki hemen hemen hiç şey olmamış iyileşme olmamış burada tabii bir metodolojik tartışma kuşkusuz yapmak lazım bu soruna kadar Türkiye için doğru bir soru Çünkü proteinin bizde belli ki, e, yani burada aşağı yukarı biliyoruz, e, başka e, şeylerden, gıdalardan karşılanıyor geleneksel olarak bulgur Evet. Bu tabi dünyada da çok önemli araştırmalar konusu. Evet. Dünyanın en büyük araştırması hatta o 40. yılına girmiş olan The China Study diye bir şey var. Evet. Colin Campbell profesör Colin Campbell tarafından ama Oxford ve Cornell evet. Oxford üniversitelerinin ortak çalışması Çin Sağlık Bakanlığı ile birlikte. O da Proteinin bir mitos olduğunu aslında daha doğrusu yeterli proteini bitkisel olarak tamamen elde etmek mümkün ve hatta sağlıklı diye bir sonuca varıyorlar. Şimdi Dolayısıyla bu çok önemli bir şey yani tartışma evet. konusu. Evet şimdi yani bu soru tabii TÜİK Avrupa'da böyle sorulduğu için. Evet buna. evet tabii. Mecburen böyle soruyor ama ben de hele bu rakamları gördükten sonra bu notu da düşme gereğini duyuyorum. Mesela şeyleri karşılaştırdığım zaman aşağı yukarı bizimle aynı ortalama gelire sahip. Hatta Bulgaristan biraz daha düşüktür. Bulgaristan ve Rovanya'daki rakamlara baktık. Orada mesela bu oranlar çok düşük. Ee, böyle yüzde yirmi otuz falan civarında bu birinci, bu soruya hayır cevabını veren e, şey sayısı e, İsa sayısı e, bu tabi e, iki şey gösteriyor yani bir beslenme alışkanlığı tabi orada e, oralarda daha farklı bizden olabilir doğal e, ama e, aynı zamanda tabi et fiyatları da ucuz yani ben Romanya'yı bilmiyorum ama tahmin ediyorum burada da öyledir. Bulgaristan'da çok ucuz olduğunu biliyorum. Bizzat yani geçen e, yılda bir Bulgaristan geçsinde bunu gözlemlemiştim. Hatta bizim o çifte vatandaşlar, Bulgaristan kökenli vatandaşlar oradan et de gittikleri de olabildiğince, bilmiyorum kaç milyon <gülüyor> kadar hizm var, a, arabaların bagajına et doldurup getiriyorlar. Orada, evet. Halbuki bir şey, e, de, et fiyat Da nisbi olarak çok arttı Biliyorsunuz özellikle bu Güneydoğu'da e, köyleri Terk etme zorlanılması Boşaltılması e, o Yaylalara çıkma yasakları Vesaire yani hayvancılığı Bu geleneksel hayvancılığı Öldürdü e, ve nispi olarak et fiyatı Türkiye'de Çok yüksek yani Diyeceksiniz balık e, Balık da yani yüksek Tavuk belki e, Daha tabii ucuz Ama yani işin içinde tam şeyi bilemiyoruz. Yani bir miktar bana öyle geliyor ki hem beslenme alışkanlığı var hem nispi şey var. Mesela Bulgaristan'da ısınma meselesinde rakamlar Türkiye'den daha mayın. Öyle mi? Evet. Evet. Üçüncü yani burada fiyatın önemli olduğunun bir göstergesi de bu giyimle ilgili mesela 2006'da 2010'a en büyük iyileşme giyimde olmuş. Ee, muazzam e, şey oranında düşüş var. Hani bunu karşılayamıyorum diyen e, kişi sayısında muazzam bir düşüş var. Ee, e, bunu da tabii fiyata e, bağlamak doğrusu çok zor değil. Yani bir tarafta gelirler yükseldi. Ama aynı zamanda e, giyimin nisbi fiyatı çok düştü. Bunu, bu enflasyon rakamlarından yani tüketici fiyatları istatistiklerinden biliyoruz. Dolayısıyla burada fiyat da hiç kuşkusuz rol oynadı. Ama sonuçta tabi sadette gelecek olursak çok ciddi bir şey var. Bir çocuk yoksulluğu, da, yani kişi sayısı da tabii önemli. Ama 23-24-25 bir çocuklar üzerinde duralım dedik. Şu açıdan tabii e, vahip tablo. Şimdik yani bu üç temel gereksinimini doğru dürüst e, yeterince karşılayamayan bir halinde e, yaşayan çocukların e, eğitimleri de tabii e, çok olumsuz etkilenme ihtimali var. E, bu koşullar, maddi koşullar, e, bu yoksulluk koşulları e, eğitimi çok ciddi biçimde etkileyebilir. Ve bu yani bununla ilgili tabii ayrıca araştırma yapmak lazım. Dedim ki biraz tahmin ama sanıyorum makul bir tahmin. Yani hem okulaşma süresi yani eğitim süresi de kısaltıcı etki yapıyordur büyük olasılıkla Hem başarıyı etkiliyordur. Şimdi bunlar tabii vahim çünkü zaten eğitimde oldukça geri bir durum var bunu biliyoruz. Mesela Kore ile çok karşılaştırılır. Kore malum bizim daha yoksul bir ülkeydi. 1960'lara gelinceye evet, kadar. Tam aynı şeylerde başlanmıştı. Paralel bir başlangıç gösteriyor. Evet. İki katından fazla ortalama gelir. Yani biz 13 bin dolara geldik satın avla gücü paritesiyle. Onlar 30 bin dolara dayandılar. Şimdi şeye bakıyorsunuz eğitim süreleri de bir yılı geçti. Ortalama eğitim süresi iş şey, nüfusun Güney Kore'de bizde hala 7 yıl. Şimdi böyle bir manzarayla böyle 2023 iddialarını ortalama 25 bin gelir. O dolar ortalama gelir. İşte 500 milyar ihracat vesaire yani 10. büyük ülke zaten o imkansız da ama yani böyle büyük iddialara sahibiz bu iddialara sahip olmak iyi fakat bu eğitim düzeyiyle ve bu çocuk yoksulluğu düzeyiyle o da bağlantılı olarak bu iddialar biraz zor. Evet yani hem eğitimde muazzam bir fırsat eşitsizliğine de yol açması ve tabii, bambaşka yol... sosyal sorunlara da yol açması açısından tabii, yani önemli. Şeyi Yeniden üretiyor sosyal eşitsizlikleri eğitim zaten çok ciddi bir biliyorsun yarış var ve orada para da çok önemli gere veya başka bir şeyden işte, istisiklerde söz edebilirim özel eğitim harcamaları. Hemen hemen tümünü ilk yüzde kırklık dilim yapıyor yani en yüksek gelire sahip. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim aşağı yukarı yüzde altmış küsurunu ilk yüzde yirmilik dilim harcıyor özel eğitim şeyine, harcamalarının. İkinci yüzde yirmilik dilim de işte aşağı yukarı geri kalıldı. Yani bu şu da demek büyük çoğunluk bir kere devletin imkanlarıyla yetinmek zorunda. Devletin imkanları dediğin zaman da tabii bölgeler arasında da ciddi farklar ortaya çıkıyor. daha söz etmedik onu da istersen izleyicilere evet. aktaralım. Şimdi her dört çocuktan biri yoksul dedik ama bu Türkiye'nin geneli için konuşuyoruz. Bölgeler bildiği, evet. bildiği zaman çok çarpıcı ve hiç şaşırtıcı değil sonuçlar ama çarpıcı. Ee, en düşük e, yoksulluk oranı %14 civarında Batı Marmara bölgesinde. Evet. Ee, %14. Bu Güneydoğu'da %40'a çıkıyor. Evet. Türklerin. E, yani neredeyse yerlerdi. her iki çocuktan biri bu sözünü ettiğimiz maddi yoksulluk koşulları e, altında yaşıyor. E, şimdi burada tabii siyasi sonuçlarda ortaya çıkıyor. Yani eşitsizlik aynı zamanda sadece gelirler arası eşitsizlik değil. Bölgeler arası eşitsizlik ve bölgeler arası eşitsizlik bir, bir ölçüde şeyle de örtüşüyor. Yani hem bütün Kürtler yoksul, Türkler işte nispetler refah içinde değil. Tabii ki yoksulluk e, dağılmış durumda ama e, çok yoğun bir şekilde e, Kürtlerin e, yaşadığı e, bölgede Ee, bu şeyin e, yoksulluk veya yoksulluğun çok daha yüksek olduğunu batıya kıyasla. Bu da tabii gelişmişlikle ilgili bir durum. Evet yani 1 milyon 200 bin çocuğun beslenme, ısınma ve giyinme evet, ihtiyaçlarını Güneydoğu'da karşılanmaması rakam, Güneydoğu'da. Rakam, evet 1 çok... milyon 200 bin. Yani 4,5 milyonun o, o, 2010 yılında 4,5 milyon çocuk bu koşullarda yaşıyor dedi. Bu 4,5 milyonun 1 milyon 200 bin de Güneydoğu bölgesiydi. Evet, bir de tabii şey de e, çok düşündürücü ve kaygı verici bir tablo bu. Bir de buna e, Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'nın evet. yaptığı araştırma sonuçlarını da eklersek daha da e, endişe verici bir hal alabiliyor. Yani 20 bine yakın çocuk sokakta yaşadığını tespit etmişler çocuğun. 20 bin. 20 bin, evet. Ve 2002 ile 2009 arasında da 400 bin çocuğun hırsızlık, 9500 çocuğun adam öldürme suçlarından mahkemelere çıkarıldığı gibi tüyler ürpertici rakamlar var. Bu rakamın bilmiyordum. Hakikaten korkunç. Tabii şunu da söyleyeyim mi? İstatistik şeyleri... Metodolojisinin cilvesi o sokaktaki yirmi bin çocuk tabii bunlara dair değil bu dört buçuk bin evet, çocuk. Üstelik... Onları saymak mümkün değil. Evet. Bir hanede yaşamadıkları için çok trajik tabii. Evet yani çok ve mesela 1989 ile 2009 arasındaki yıllarda 415 çocuk polis ve asker müdahalesiyle ölmüş. Böyle de ürkünç rakamlar var yani şiddetin çok yükseldi o. işte cinsel istismar evet, ve evet. madde bağımlısı çocuk sayısı açısından da dünya dördüncüsü konumundaymış 35 bine yakın sayıda çocuğunda uyuşturucu dünya evet yani böyle de bir netin bir haberi vardı oradan tamamlayayım dedim bu şeyi. Statistikleri bilmiyordum. Tabii e, hanelerin e, bakıma e, içinde yaşadıkları durum e, bir noktadan sonra çocukları da buraya sürüklüyor. E, şimdi bu rakamlarla yani e, eğitimle büyümede, işte kalkınmada böyle iddialı laflar etmek de biraz boşlukta kalıyor açıkçası. Yani bu, bu şeylere, bu, bu sorunlara çok acilen eğilmek gerekiyor. Evet. Sosyal koruma yani ağı. Yani bu temel ihtiyaçlarla ilgili meselelerde ve eğitim yardımı yapılmaya başlandı aslında. Hiçbir şey yapılmıyor değil ama belli ki yetersiz kalıyor. Yani dolayısıyla bu sosyal yardımları da daha belki etkili yöneltmeye çalışmak lazım. Ee, özellikle çocuklara yönelik ve eğitimleriyle ilgili e, sosyal yardımları belli ki artırmak gerekiyor. Ama bunu yaparken de tabi e, partizan bir şekilde değil, gerçekten ihtiyacı olanlara yönelik yapmak lazım. Daha çok araştırma yapmak lazım. Evet. O da o da açık. Yani bu konulara e, şu ana kadar pek değinilmemişti. Çünkü işte yeterince. Statistikte üretilmiyordu. Biraz önce de söylediğim gibi bu en güvenilir araştırma. Bu işte yaşam koşulları, gelir ve yaşam koşulları alketi bu tip konuları, sosyal konuları, eşitsizlik ve yoksulluk. O bunları araştırmak için en uygunu bu. Bölgesel düzeyde de bu zaten geçerli, nasılsa 12 bölge düzeyinde de sonuç verebiliyor. Ee, bu 2006'dan itibaren yani yapılmaya başladı. Evet. 2006 dün. Evet, evet. Daha yani daha çok vay bir durum var. Evet, şimdi Hı. bu program bittikten hemen sonra da bir başka çok önemli yaraya parmak basacağız. O da hapishanelerin durumu. Sosyolojik tartışmalar Hı. Sosyoloji Mezunları Derneği'nin sosyolojik tartışmaları başlıyor 27 Nisan'da tartışma. Onunla ilgili de bir başka sosyal duruma eğilme fırsatı bulacağız herhalde. Peki böyle gidiyoruz işte. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le